Korku insana, insanın korkması normaldir, tabiiidir. Her insanın da değişik değişik korkuları olabilir. Tabii şu var, Müslüman şuna inanıyor. Biliyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle bütün insanlık, bütün kainat bir araya gelse hmm. eğer Cenab-ı Hakk'ın dilemediği bir zararı ona vermeye çalışsalar Allah dilememişse hiçbir zarar veremezler. Evet. Ve yine bütün kainat bir araya gelse Cenab-ı Hakk'ın dilemediği bir faydayı insana vermeye çalışsalar yine de veremezler. Dolayısıyla bir Müslüman eğer Allah dilemediği sürece kendisine hiçbir zararın dokunmayacağını biliyorsa buna tam bunu tam kalbine yerleştirmişse inşallah korkmasına evet. gereke, gereken bir şey yok. Ama e, korkması da e, imanının bir zayıflığından kaynaklanmıyor insanın. Yani bir Hı -hı. insan imanı tam kamildir, sağlamdır, dört dörtlük bir insandır ama Karanlıktan korkabilir, gece tek yatmaktan korkabilir. Burada yapılacak olan şey Cenab-ı Hakk'a tevekkül edecek. E, dua mutlaka ediyordur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği dualar var. E, mesela Hazreti Ayşe annemizin rivayet ettiği bir hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gece uyurken İhlas Suresi, Muavvezeteyn yani Felak ve Nas surelerini okur. Her bir defasında elini üfler ve eli vücudunun yettiği yere kadar sıvazlardı. Ve üç defa bunu tekrar ederdi. İnşallah bunu da yapsın. Cenabı Hakkınızın izniyle inşallah bu durumdan kurtulur. Ama şunu bilsin, yani onun bu korkusu kesinlikle imanındaki bir zafiyetten hı hı. kaynaklanmıyor.